Tedbir Allah'ın kaderine razı olmamak mıdır? Yiğit inan. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, O'nun kulu ve gönderilen son nebi olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, asabına ve âline salat ve selam olsun. Geçen yazımızda mücahidin cihad öncesinde bilmesi gereken bazı meseleler olduğunu söylemiş ve bunları madde madde zikretmiştik. Kısaca hatırlayacak olursak bir mücahid, Cihad ameliyle ilgili hükümleri, çatısı altında cihad edeceği taifenin menhecini, savaşa başlamadan önce savaşın getireceği maslahat ve mevsedetleri bilmesi gerekir, demiştik. Bu yazımızda da son bir maddeye daha değineceğiz. 4. Savaştan önce gerekli tedbirleri almak Bunlar özel ve genel tedbirler olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Özel tedbirler, şahıslara ya da bazı savaşlara has tedbirlerdir. Mücahid'in kendini muhafaza etmek için kask, çelik yelek ve benzeri şeyleri kullanması gibi. Savaşı has tedbirlere örnek olaraksa Hendek Savaşı'nı verebiliriz. Bu savaşta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özel bir tedbir olarak Hendek kazdırmıştır. Ya da Uhud Savaşı'nda özel bir tedbir olarak okçuları tepeye yerleştirmesi de bu kısma dahil edilebilir. Genel tedbirlerse her savaştan önce dikkat edilmesi gereken noktaları kapsar. Örneğin, istihbarat toplama, harekatın düşman tarafından bilinmesinin önüne geçme, askeri düzeni muhafaza, korku ve emniyete dair haberlerin yayılmasının önüne geçmek ve benzeri. Genel tedbirler içinde yazdığımız ve yazacağımız her nokta için Allah Resulünden ve Ashabından birçok örnek vermek mümkündür. Fakat bunlardan en dikkat çekici olanları zikretmekle yetineceğiz. Resulullah'ın nereye savaş açacağını gizleme hususunda gösterdiği özen bunlardan bir tanesidir. Öyle ki Allah Resulü'nün yaptığı savaşların birçoğundan düşmanın çok sonra haberi olmuş ve ani baskınla karşılaşmışlardır. Ka'b bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir de Resulullah'ın adeti bir gazaya gitmek isteyince tevriyeli bir ifadeyle maksadının aksini anlatırdı. Bu surette hareket edeceği günü gizlerdi. Fakat Resulullah, bu Tebuk gazvesinde maksadını gizlemedi. Şiddetli sıcak bir mevsimde sefer etmişti. Uzak ve tehlikeli bir yolculukta ve çok kuvvetli bir düşmanla karşılaşacaktı. Bu sebeple Resulullah gazve ihtiyaçlarını ona göre hazırlasınlar diye Müslümanlara maksadını açıkladı ve gitmek istediği yönü onlara haber verdi. Resulullah ile beraber sefer eden Müslümanlar da çoktu. Burada zikrettiğimiz özel ve genel tedbirler insanların zihninde bazı soruların canlanmasına neden olabilir. En önemli ve zihni en çok meşgul edecek soruysa şudur. Bu tedbirler Allah'ın kaderine razı olma anlayışına ters değil midir? Şeytan, Müslüman'ın amelini ifsad etmek için onunla uğraşmaktan asla vazgeçmez. Hedeflenen ecir ne kadar büyükse şeytanın mesaisi de o kadar fazla olur. İşte cihat gibi derecesi yüksek bir amelin altını oymak, Ecrini sıfırlamak için şeytanın besmeselerinden bir tanesi de bu sorudur. Bu şüpheye şu şekilde cevap verebiliriz. Tevekkül ne demektir? Müslümanın sebeplere yapıştıktan sonra netice hususunda Allah'a dayanması ve ortaya çıkan sonuca rıza göstermesidir. Bu tanımdan tevekkülün üç esasdan müteşekkil olduğunu görmekteyiz. Sebeplere yapışmak, Allah'a güvenme, sonuca razı olma. Şeytanın verdiği vesvese işte bu üç aşamadan ilkini iptal etmektedir. Sebeplere yapışılmadan sonuca razı olmak, sofileşmekten başka bir şey değildir. Bu Allah'ın bir emridir ve tüm peygamberlerle onların takipçileri bu vasıfla vasıflanmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan peygamber kıssalarına baktığımızda hepsinin ortak noktası olarak peygamberlerin sıkıntılarla karşılaştıkları ve tedbir olarak Allah'a tevekkül ettiklerini görmekteyiz. Çünkü bu tüm Müslümanlara yapılan umumi bir emirdir. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın. Nisa suresi 71. ayet Bu emirle muhatap olan Allah Resulü, Allah'ın Allah seni insanlardan koruyacaktır. Maide suresi 67. ayet buyruğuna rağmen tedbirleri terk etmemiştir. O'nun takipçisi olan ve sünnetini bize en güzel şekilde yaşantılarıyla açıklayan sahabeler de bu hususta birçok güzel örnek ortaya koymuşlardır. Hicret hadisesinde alınan tedbirleri ve Darül Erkam'ın gizliliğine sahabenin hepsinin verdiği önemi başlıca iki örnek olarak söyleyebiliriz. Bu Allah'ın kaderine karşı çıkmak değil bilakis O'nun kaderiyle O'nun kaderini savmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu şu hadiste net olarak açıklar. Sahabe dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, biz ilaç kullanıyor, rukiye yapıyoruz ve bunlarla korunuyoruz. Bunlar Allah'ın kaderinden bir şey sabar mı?'' Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu, ''Bunlar da Allah'ın kaderindendir.'' Ömer ile Ebu Ubeyde radiyallahu anh'ım arasında geçen hadise de bu kaideye örneklik teşkil eder. Ömer Şam'a geldiğinde burada taun hastalığı yayılmış halde gördü ve yanındaki insanlarla şehre girip girmeme konusunda istişare yaptı. Sonra dönmeye karar verdiler. Abdurrahman bin Af Resulullah'ın aynı şeyi kendilerine emrettiğine dair onlara haber verdi. Buhari bu hadisi İbni Abbas'dan radıyallahu anh rivayet etmiş ve ziyade olarak şöyle devam etmiştir ve Ömer insanlara şöyle hitap etti. ''Şüphesiz ben yolcuyum ve sabah gidiyorum.'' Siz de aynı şeyi yapın. Ebu Ubeyde dedi ki, ey Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer şöyle cevap verdi, keşke bunu senden başkası söylemiş olsaydı. Evet, biz Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Mücahit savaşa başlamadan önce tedbir alması gerektiğini, Allah'ın bir emri ve peygamberin sünneti olduğunu unutmamalıdır. Bu konuda kendisine gelen şüpheleri de bu emirlere en güzel şekilde uyan sahabenin amellerini kontrol ederek def etmelidir. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 37. sayısında yayınlanmıştır.